820. konu, Hazreti Peygamberin çok az konuşan biri olması, Simak şöyle anlatıyor, Cabir bin Semüre'ye, Hazreti Peygamberle oturup kalktığın oldu mu, diye sordum, evet, dedi ve sonra da, Hazreti Peygamber çoğu vakit susar, çok az konuşurdu, diye ekledi.